Elhamdülillah Allah bize bu nimetleri verdi diyorlar. Kardeşim, kardeşim, canım kardeşim. Yakub'un Yusuf ile, İbrahim'in İsmail ile, Habil'in Kabil ile sınandığı bu dünyada sen de en sevdiklerin sınanacaksın. Umarım o en sevdiklerin Kenz ayetine çarpan çekler, senetler bitmeyen faiz borçları değildir. <gülüyor> Umarım şemsiye biriktiren yoktur. <gülüyor> Sıkıntı çıkar. Şimdi bizden memur olmak için 5 tane evrak isteseler ki birçoğunuz devletle ilgili böyle bir şeyde başvuru yapmışsınızdır. Bu 5 tane evran ikisini versek, üçünü versek hatta dördünü versek ama 5'e asla tamamlayamasak verdiğimiz belgelerde de şunu iddia edecek. Dese ki abi ben bu belgenin 2 tanesini verdim ama inan bana çok güzel verdim. Yani sen benden 5 tane belge isteme bu 2 evrakla beni memur ettesek. Bunun hiçbir imkanı yoktur yani seni asla memur yapmazlar kardeşim. Ama konu İslam'a geldiğinde İslam'ın şartlarından belki sadece ve sadece Kelime-i Şehadet'i sürekli dilimizde zikrediyoruz. Ama bunun bile çoğu zaman <gülüyor> ne manaya geldiğini bilmiyoruz. Kelime-i Şehadet'i söyler misin? Parlayamıyorum şu an. Anlamına bilmiyorum valla. Manasını... Manasını Bilmiyorum galiba. <gülüyor> biliyorum. Manasını değil hayır. Yani anlamını musun? Hayır, bilmiyorum. Sen biliyorsun. Manasını bilmiyorum yani bende. Allah tektir ve eee... Bak şu an heyecandan unuttum. Allah tektir ve onun Vallahi şu an heyecandan unuttum direkt sorunu. Ben sayarım bak şu an hiç kafadan. Gökhan Gönül, Marcelo. Gül, Marcelo. Marcelo. Atiba. Gökhan Gönül. Bizim bu standartlarda insan olmada hatta İslam olmada yani çoğu şeyi es geçiyoruz hakikaten. Bunlar biraz ahir zamanın getirileri olması gerek diye düşünüyorum. Çünkü bir manasını bilmediğimiz, hayatımıza nasıl yayıldığını anlayamadığımız bir kelime-i idare etmeye çalışıyoruz. Ve bu arada birçok parametre inanın hayatımızdan kaynıyor. Yani kabrimizden ve ahretimizden de yiyor olabilir. Bunlardan en önemli bir tanesi de zekat. Şimdi zekatı veren bir insan bu da bu dünyanın dezavantajlarından bir tanesi. Şimdi bizler artık elimizdekilere mala, mülke, sevgiye, şefkate, kabiliyetimize, anamıza, babamıza, çolumuza, çocuğumuza, işimize, gücümüze Cenabı Allah bize verdi. Ama hani bizim olsun diye verdi. Böyle artık ileride bunun hesabını sorar. Siz bunlarla ne yaptınız? Bu emaneti bana geri verin der. Yani bunlar hiç hesabımızda artık mevcut değil. Bu yüzden bizler zekatı bile verirken birisine böyle minnet eder gibi veriyoruz. Hani koçum bak ben sana zekat veriyorum. Hani sen de bu zekatı kimin verdiğini bil diye veriyoruz. Halbuki işin asıl yani bizim için aslında ne oluyor? Kabir boyutuna baktığında sen o garibanın zekatını vermezsen ahiret ciyetiyle o garibanın hakkını bizzat gasp etmiş oluyoruz. Şimdi bizler böyle fikir dünyamızı, kalp dünyamızı ahirete odaklayabilsek hakikaten ya üzerimizde böyle bir yükümlülük var. Nasıl bir yükümlülük? Zekat gibi bir yükümlülük var deriz ve bunu verebilmek için birilerinin peşine düşmeye çalışırız. Yahu benim bu mesuliyeti üzerimden atabilecek kabirde bunun hesabını vermemem gereken bir mesuliyet buldum lazım deriz ama maalesef Cenab-ı Allah'ın verdiği şeyleri Allah'tan değil de kendimizden bildiğimizden dolayı. Bu arada bu kendinden bilenler de bana avva oh, elhamdülillah Allah verdi. Çok şükür işte bir çorba parasıdır. Yani nedir işte bizim de diyorlar. Lakin, lakin şurayı unutuyorlar. Padişahın hediyelerini kendi namına dağıtmak senin idamına bir vesiledir dost. Bir vesiledir dost. Şimdi burayı böyle çok hafif bir açalım. Bizde Ene diye bir duygu var. Çok özet geçeceğim. Ene dediğimiz, ego dediğimiz, benlik dediğimiz bu duygunun asıl amacı Cenab-ı Allah'ı tanıma güdüsüdür. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela burası benim diyelim. Burası nasıl ve ben burayı nasıl idare ediyorsam kainatta cenab Allah'ın ve böyle idare ediyor. Şimdi ben bu kanıya nereden vardım? Kendimden vardım. Yani Ene'nin asıl verili sebebi burası oluyor. Ya da şöyle düşünebilirsin. Duymayan bir yaratıcı, duyan bir Mehmet yaratır mı? Yaratmaz. Demek ki cenab Allah da işitiyor ama biz gibi değil. Biz bunun tabirinden aciziz. Bakın Cenabı Allah'ın işitebildiğini ben nasıl anladım? Yine ene'ye, egoya, kendime bakarak anladım. Aynı şekilde gördüğünü bilirim, cömert olduğunu bilirim, merhametli olduğunu bilirim ama adil olduğunu da çok iyi bilirim. Şimdi bu enenin bir de menfi kullanımı var. Cenabı Allah ile eşya arasındaki ilişkiyi keser, kat eder ve bu benimdir, benim malımdır der ve bunu sahiplenir, vermek istemez. Şimdi mesela bazen dikkat etmişsinizdir, sosyal ortamda çok fazla insan Denk geliyoruz. Bu insanların bazılarına bakıyorsun dünya cihetiyle bir iş çeviriyorlar ve bu işte çok kabiliyetliler zekaları efsane yetileri efsane çevreleri efsane yani kendi işlerini çok güzel manada çeviriyorlar ama sen bu adama hakikat anlatıyorsun Allah anlatıyorsun kabir anlatıyorsun namaz anlatıyorsun peygamber anlatıyorsun melek anlatıyorsun anlatıyorsun anlatıyorsun Aa, evet abicim öyle mi demelerine rağmen bir türlü zihinlerine girmiyor neden girmiyor çünkü onlar içten içe cenab Allah'ın malına konduklarından Allah onlardan razı olmuyor ve anlama haklarını ellerinden alıyor. Ne diyor biliyor musun Kur'an'da? Altın ve gümüşü biriktirip onları Allah yolunda harcamayanlar var ya İşte onları pek acıklı bir azapla müjdele O gün cehennem ateşinde bunların üzerleri kızdırılır Ve bunlarla onların alınları, sırtları, yanları dağlanır Ve onlara şöyle denir İşte bu kendiniz için biriktirdiklerinizdir Tadın bakalım şimdi ...biriktirdiklerimizi. Bu ayeti kerime inince Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam defalarca altın helak olsun, gümüş helak olsun der. Şimdi az önce bahsettiğimiz ayette çok çok çok mühim bir kelime geçiyor. Kenz diye bir kelime geçiyor ayetin aslında. Bu kenz kelimesi biriktirmek manasına geliyor. Zaten mesela bana sorarsanız ya Mehmet kardeş bu asırda hani bir insan portföyü söyle. Bu insan portföyü gerçekten çok imtanlı olsun de. Mesela ben durumu iyi olan kardeşleri, durumu iyi olmayan kardeşlere nazaran daha sıkıntılı görüyorum. Çünkü şükretmek sabretmekten çok daha zor bir durum. Şimdi o arkadaşlar böyle canı sıkıldığında, kafası attığında kaçacak çok yerleri var. Eski alışkanlıklar var. Ruhlarını tahrip etmişler ve hep bu şekilde gidiyorlar ve çok özür dileyerek söylüyorum. Hakkınızı helal edin. İş bir süre sonra kilisenin günah çıkarma seansı neyse bizim Müslüman'da da o bazı kesimlerde durum iyi olan arkadaşlar bu işi günah çıkarma seansına dönüştürüyor. Yani bir tane zirve bir ulvi şahsiyet buluyor. Bana dua et diyor. E başka bir yer buluyor. İşte ya diyor ben bir cami yaptırayım ama bunun yanında bu gece kulüplerine de gitmeye devam edeyim. Bu zaten bunu dengeler diyor. Ki bana sorarsanız böyle bürokratik böyle planlı bir yaklaşım benim bile kalbimi rahatsız ediyorsa, alada karşılık bulabileceğini pek de zannetmiyorum. Bu asırda para kazanmaya çalışan bir adamı ben yine İslam'a biraz daha iştiyaklı görüyorum ama kendi ayetine mahsar olmuş, biriktirmiş bir adam biriktirdiklerini koruyabilmek için hakikaten çok daha yüksek imtihanlar yaşıyor. Şimdi bir de ahirette şöyle e, garip bir durum var, ince bir durum var. Mesela burada yolda yürüyen bir adamı görseniz bu adam hangi günah işlemiş? Onun yürüyüşünden anlayabilir misiniz? Yani bunu anlamanın imkanı yok. Ahirete gittiğimizde bir adamın azap şeklini gördüğünüzde o azaptan kaç biri şiddette aldığını gördüğünüzde o adamın hangi günah işlediğini bileceksiniz. Yani o kadar farklı şekilde azaplar, o kadar muhtelif şekilde azaplar var ki günaha göre azap serüvenleri başlayacak ahirette. Ve malı ile beraber gerçekten Cenab-ı Allah'a meydan okumaya çalışanların ki zekat vermemin bunlardan bir tanesidir. Azabı da mallarıyla olacak. Ama nasıl olacak? <gülüyor> Umarım şemsiye biriktiren yoktur. <gülüyor> Sıkıntı çıkarır. Şimdi bir şeyi daha tekrar hatırlatmak istiyorum. İnanın bana para kazanmaktan daha sıkıntılı bir şey bu biriktirdiği parayı korumaya çalışmak geliyor. Bak sebebi var. Şimdi bizler normalde imanın gerektirdiği bir şey olarak Allah'a güveniriz ve bunun yanında bütün dünya küsse ama Allah razı ise bunun bir ehemmiyetin olmaması lazım. Ama para biriktirmiş bir insan bu birikmiş parasıyla bir çevre edilmiş, etraftan hürmet görmüş. Gittiği bir lokantaya küncülü pidelerle beraber soy isimleri yazılmış. Yeni arabasını tazeleyecekken plakasına soy ismi yazılmaya devam edilmiş. Bir kafeye gittiğinde çay içmek istediğinde garson diye hitap ettiğinde yürü abim diye hürmet görmeye çok alışmış bunlar firavun ahlakları oluyor şimdi baktığında bir insanın o parayı biriktirme sebeplerinin aslında sadece para olamazsa zaten o kadar para yemez bir insan ne kadar yiyebilecek bu işin aslında alıştığı yani Cenab-ı Allah'tan beklemesi gereken ilgiyi alakayı kurbiyeti yakınlığı adam o malıyla çevreden görüyor ve gördükçe bu adamın nefsi şişiyor kabarıyor buna alışıyor vazgeçilmez bir hale geliyor yani bir yıl bunu yaşasa iki yıl yaşasa 3 yıl yaşasa her seferinde aynı deniz suyu gibi daha çok içmek isteyecek içtikçe daha çok susayacak susadıkça içecek en sonunda Şimdi şurayı görüyoruz umarım yani bu işin olayı sadece zekat verme değil. Paranın senin cehennemine vesile olma ihtimalleri de yüksek. Yani bunların hepsi kullanımla ilgili bir şey. Çok hastasın, vücudun mahvolmuş, bir bardak suyla ilaç içtin. Bu mübah olur. Vücuduna iyi baktığın için sevap olabilir. Aynı suyu rakıyor koştu, koydun içtin. E bu sefer bu haram oluyor. Şimdi paranın da böyle bir kullanım alanı var. Bak düşünsene Cenab-ı Allah veriyor sana. Yani ben hani aşağılamak küçümsemek mahiyetinde düşünmeyin sakın. Okuma yazma bilmemiş insanların çok yüksek servetlere sahip olduğunu görüyoruz gördüm ve dedim ki o gün ya hakikaten Allah veriyor bunu yani bu, bu iş okuma yazmayla kabiliyetle falan ilişkisi olsa filan kes bir adamın daha çok kazanması lazım ama bakıyorsun o filan kes adam bir fikir insanı bir köşede bir lokma bir hırka devam ediyor ama öteki adam okuma yazmaya yok ama bir servetler yönetiyor dedim ki ya vallahi dedim bunu Allah veriyor zaten veselelere bakarken eşya ile Esma'nın ilişkisini kurmamız lazım yoksa sıkıntı şimdi ben bu ilişkiyi kurduğumda şunu gördüm ben eğer dedim bir gün cenab Allah'a imanım kuvvetli olmasaydı inanın bana şu etraftaki olaylara Bakarak bir Allah var derdim. Niye derdim? Ya bu kadar kaliteli imtihan nasıl olabilir yani akıllara zarar? Düşünsene bazı demirler yaratılıyor, betonlar yaratıyor, paralar yaratıyor, pullar yaratıyor. Bazı basiretsizler, kalbi bozuklar için tapılacak ilah hükmüne geçiyor. Yani bir ilah var ve işe yaramaz adamlara ilah gibi tapabileceği metalar sunuyor. Akıl alır gibi bir imtihan değil Normalde bir insan gece yatağa yattığında Ya Rab ben senin yoluna girebilmek için Peygamber aleyhisselama nasıl bir adım daha benzeyebilirim Demesi lazımken Ben acaba pack'lerimi nasıl da arttırabilirim Derdiyle uyan insanlar oluyor Şimdi bu model insanlar zaten Hani az önce bahsetmiştik ya Allah bir şey veriyor bu adamlara Bunlar muhabbet ederken Allah verdi çok şükür yolumuzdayız elhamdülillah Bunları söylüyorlar ama bir şey verirken Minnet ediyorcasına veriyorlar Bakın şimdi bir iki tane konuya girmek istiyorum Şimdi iki kelime var Bu iki kelimeyi çok iyi bilelim biri nimet, öteki nikmet kelimesi. Şimdi mesela ben şuna şahit oldum, eskiden İslami yaşantısı daha yakın insanların işlerinin iyi gittikten sonra İslami yaşantılarında sıkıntılar çıktığını gördüm. Şimdi mesela bu arkadaşlarla bazen denk geldiğimizde, bakıyorum eskiden namazı vardı, namazı gitmiş. Çok öderseniz muhtelif haramlara etmişler. Yani girmişler ve çıkamıyorlar. Ee, bir de işlerini büyütmüşler. Onu hani kenzetmek diyorduk ya, onu kenzedebilmek için bir de Allah'ın razı olmayacağı model, insanlarla sürekli arkadaşlıklar, dostluklar etmişler. İşin devamında tabi muhabbet ediyorlar benim şuyum oldu bu yum arttı şöyle oldu böyle oldu ve bunların neticesinde her zaman elhamdülillah Allah bize bu nimetleri verdi diyorlar. Kardeşim, kardeşim, canım kardeşim o verilenler seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa tamamen yanılıyorsun, onlar nimet değil Allah'ın belası birer hikmettir, hikmettir. Şimdi burası çok fena ama çok fena. Ebu Hureyre anlatıyor, vaka çok inanılmaz, sakın dikkatlerinizi hiçbir yere sevk etmeyin. Burayı beraber anlamamız, idrak etmemiz şart. Birisi bir gün gelir ve ya Resulallah ben birkaç gündür yiyebilecek hiçbir şey bulamıyorum der. Sonra Ebu Talha ayağa kalkar ve ya Resulallah ben bu arkadaşı misafir etmek istiyorum. Sonuçta önce Cenab-ı Allah'ın sonra da senin misafirindir bu adam diyor. Yalnız şöyle garip bir durum var, her şeylerini İslam uğruna harcamış Ebu Talha gibi insanların Evin avucunda bir şey yok misafire yedirebilecek evde de bir şey yok. Burası çok garip işte. Ara sıra evlerinde bir tas çorba pişer ya da pişmez. O gün de hanımı Ümmü Süleym bir tas çorba ayırıyor. Hani akşam var ya çocuklar yatmadan içsin. Çünkü 1-2 gün öncesinde de evde yiyecek bir şey bulamıyorlar yine. Eybutala geliyor eve misafirle yan yana. Evde ikram edecek bir şey yok. Hanım ile geçiyorlar içeri. Ya bey, hanım şimdi bu misafir bizim başımızın tacib misafir. Önce Cenabı Allah için. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam'ın misafiri. Yani biz bunu bir şeyler ikram etmemiz lazım ama çocuklara bile yedirecek bir tat çorbamız kalmış yani. Şimdi nasıl yapacağız biz bunu? Evde istişare ediyorlar, şöyle bir karar veriyorlar. Diyorlar ki, biz önce bir çocukları yatıralım. Zaten onlar açlığa alıştı. Bir gün daha aç kalsınlar diyorlar. Devamında ise, hanımı bir bahane bulup evdeki ışıkları söndürüyor. Mumları yani. Mumlar söndükten sonra ortaya o kalan ufacık bir çorba konuyor. Ebu Talha ve hanımı boş kaşığı tencereye vurup geri çıkarıyorlar ki <gülüyor> <gülüyor> o misafir doyabilsin. Resulullah'ın emanet ettiği o kişiyi aç bıraktık demesinler. Allah razı olsun diye. Dedikleri gibi yaparlar. Sabah olur. Tabi Ebu Talha koşa koşa sabah namazında peygamberi zişanın arkasında hemen saf durmaya koyulur. Tabi namaz biter. Peygamber aleyhisselam namaz biter bitmez arkasına döner. Ebu Talha ne oldu ya Resulallah? Siz gece ne yaptınız ki hakkınızda ayet indi der. Tabii şimdi o zaman sahabeler şey yok diye ya böyle hani tabi canım övgü mövgü ya ne oldu helak mı olduk yani hani eli ayağı birbirine dolaşır ya bu talan ne oldu ya Resulallah bir kötü bir şey mi yaptın yani ayet inmiş bak arkadaşlar hakkında ayet inmiş ayet şudur kendilerini sıkıntı içinde bulsalar dahi başkalarının nefislerini kendi nefislerine tercih ederler Şimdi bu hakikatleri bizim bilmemiz şart ama masa başında çay içerken konuşup amele geçirmeyenlerin üzerindeki vebalde bir o kadar yüksek. Yani biz bunları bilip bir de amele geçirmek zorundayız. Lütfen dinlerken bilmeye çalışırken bu şekilde idrak etmemiz lazım. Yani beynimizin midesinde bu hakikatleri sindilip kalpteki imun potasında eritmedikten sonra bütün sahabelerin hayatlarını masalarda kürsülerde anlatsak bir işe yarayabileceğini zannetmiyorum. Şimdi bu işlerde çoğumuzun nefsi aslında şöyle. Dünya işlerim yolunda giderse uhrevi işlere de vakit ayırabilirim diye şartlandırırlar ve dünya işleri hiç yolunda gitmez. Neden? Çünkü 3 birimlik bir şey yetecekken 500 birimlik bir şeye hedef koymuştur. Şimdi bu işlerde üzücü bir durum daha var. Kardeşim bak şu oyun, şu sistem ahiret için kuruldu. Bizlerin Kuran ayet nasıl buyuruyorsa sünnet Nasıl uygun görüyorsa, bak bu adımlarda bizim yürümemiz lazım. Yani kısacası şeriat-ı garr-i uygun tavırlar içinde bulunmamız lazım deyince, abi bildiğin gibi değil, işlerim kötü, şuyum kötü, buyum kötü, uyum kötü oluyor. Şimdi ben bunlarda şunu anlıyorum. Haşa Cenab-ı Allah sana ne zaman imtihan vereceğini bilmiyor. Haşa, bilmiyor. Hani sen işlerin kötü, bu yüzden namazına gidemiyorsun, zekatını veremiyorsun, bu işlerle uğraşamıyorsun, sürekli kalbinin katıldığına vesile olacak amellerde bulunuyorsun ya. Haşa yani Cenab-ı Allah senin ne zaman yaratacağını bilmiyor, ne koşullarda yaratacağını bilmiyor, hangi iş sektöründe yaratacağını bilmiyor. Yani bunları bilerek senden ona yönelmeni istemiyor, sen haşa çok akıllısın, daha iyi biliyorsun. O yüzden bazı bahanelerin var ve bu bahanelerin zekat vermene, namaz kılmana, İslam'a adım atmana, insan olabilmene mani oluyor, öyle mi? Hadi canım. Biz ahirete imanın bizden bedel isteyeceğine iman ediyoruz. Kefensiz giden musab ile makamların peşinde zinetlerin peşinde koşup Allah'ı unutanlar bir gün bir mahşer günü yan yana denk gelecek elbet. Hz. Ebu Bekir servet sahibiyken çocukların maişetine yetişemez bir hal alıyor. Hazreti Ömer'in yanına akrabaları gelip "Ya Ömer bize yardım etsene" deyince Bedir'in ashabı dururken size mi yardım edeceğim diyor? Anladım. Sen rahatından adım atamıyorsun. Öyle mi? Çok çok çok ince bir şey daha söyleyeceğim çok ince. Bunlar samimiyetsizlik emaresidir. Bizde varsa Allah bizi affetsin. Başka yerde varsa başka şeyi affetsin. Şimdi bunlar benim ukalalık gibi olmasın önce kendi nefsim için hazırladığım dersler. Şimdi bu çukura düşme. ileride bu gayaya düşme. Ahiretini kaybetme Mehmet diye hazırladığım dersler. O yüzden bu derslerin böyle mesela ben bu dersleri hazırlıyorum. Çay içerken üç beş arkadaşla daha konuşuyoruz. Bakıyorum işe yarıyor. Diyorum ki o zaman bazı kardeşlerin daha işine yarayabilir. Yani yapboz gibi aynı gönlümüzün buluşacağı insanlar da bu derslerden istifade edebilir diye bunları sunuyorum. Ama bak şurası da yine çok önemli şeylerden bir tane. Çok denk geliyorum maalesef maalesef maalesef maalesef. Şimdi amcam 50 yaşına geliyor, tövbe ediyor. Eyvallah, çok güzel. Şimdi ben Bunları maalesef bizim bölge bölgede de çok gördüğüm hasletler ama başka şehirde de konuştuğumda gerçekten bunlar artık çok sirayet etmiş şeyler. Ee, Semptomu e, anlamazsak, hastalığı tespit etmezsek onu tedavi etmenin bir manası yok. Ve şeytanın en büyük hilesi kendisini inkar ettirir. O yüzden bunlarda kim varsa ve o insan delikanlıysa önce kabul etmesi lazım. Bu benim hastalığım diye. Şimdi amcam iman etmiş. 50 50'de. Eyvallah çok güzel. İman etmeden önce ne yapıyordun? İşte sefaat halinde anlatmaya gerek yok. Yapmadığı, içmediği, etmediği bir şey kalmamış. Eyvallah. Peki amcamın çok çok yüklü bir malı var mı var çok yüklü bir malı var bu malını nasıl almışsın yine benim böyle oradan buradan duyduklarımla gördüklerimle bildiklerimle üzücü olan hadiselerle işte ne yapmış ilk memlekete yerleştiğinde filan kesin e, mekanına çökmüş faize hiç böyle üşenmeden yani hiç utanmadan etmeden faizin dibine vurmuş tefeye girmiş e, haram şeyler satmış haram şeyler almış bu serveti bu hale getirmiş sonra ne oluyor elliye 50 geliyor 50'den ne oldu ben tövbe ettim pişmanım çok kötüyüm bildiğin gibi değil e hala çok yüksek bir malın üzerinde oturuyorsun ama yani sen tövbe edince acaba içi haramlarla dolu o malı elinden çıkarman gerekmiyor mu? Yoksa ken zayetine sen de mi çarpmak istiyorsun? Yakub'un Yusuf ile, İbrahim'in İsmail ile Habil'in Kabil ile sınandığı bu dünyada sen de en sevdiklerinle sınanacaksın. Umarım o en sevdiklerin kenz ayetine çarpan çekler, senetler, bitmeyen faiz borçları. Değildir. Şimdi hani az önce demiştim ya dikkatlerine sakın koparmayın diye Bak valla şimdi de koparmayın. <gülüyor> Çok önemli mesele geliyor. Salebe. Bilmiyorum duydunuz mu hiç salebe? Lakabı mescit kuşu. Yani ne anlıyorsun? Ya mescitten Çıkmıyor salebe. Böyle sürekli Resulullah nerede? Salebe vurdu, Hiçbir vakit namazı kaçırmaz. Böyle inanılır gibi değil. Hatta bir gün salebe namazdan hızlıca ayrılıyor. Efendimiz Aleyhisselam söylüyor, Ya salebe niye hızlıca ayrılıyorsun? Bu münafık ahlakı diyor. Ya Resulallah. Bizim üzerimize gelecek bir çaputumuz var. Beni namazdan sonra Hanımım bekliyor ki ona vereyim. O giysin o kız. Salebe böyle bir durumda yani. Salebe demek ki buna dayanamaz. Peygamber Peygamber'in yanına gelir sürekli. Ya Resulallah dua et. Allah bana mal versin. Salebe etme. Şükrünü eda edebildiğin bir parça mal eda edemediğin batmanlardan daha hayırlıdır. Ya Resulallah dua et. Allah bana mal versin. Salebe yapma. Ya Resulallah dua et. Salebe girme bu kapıdan. Ya Resulallah dua et. Hey kala, edeyim salebe'yi. Efendimiz Aleyhisselam dua eder ve salebenin sürüleri taşar hale gelir. Eskiden hamametül mescit denen adam artık cemaatle namazları kaçırır bir hale gelir. Malları Medine'den taşar hale gelince artık salebeyi cumalarda da göremezler. Efendimiz Aleyhisselam şöyle der. Vah salebe! Yazık oldu. Sizce Peygamber Aleyhisselam bir adama niye yazık oldu der. Kesinlikle ahireti kaybedileceği içindir. Sonra zekat ayeti gelir. Bununla görevli memurlar zekat toplamaya giderler. Salebenin yanına doğrularlar ve salebe o an için gönlünde çok bir hoşnutlık hissetmez. bir dönüşte gelin der. Dönüşte salebenin yanına gelirler. Salebe yine yanaşmaz vermeye. Bu süreç böyle devam edince salebe o cümleyi eder. Kardeşim bu sizin istediğiniz zekat değil. Resmen haraçtır der. Eyvah der. Peygamber'e zişan. Salebe helak oldu. Mescid kuşu diye başlayan bir süreç imanın tamamen kaybedilmesiyle son buluyor. Şimdi bazen yanıma geliyor kardeşler diyorlar ki ya Mehmet kardeş hani <gülüyor> bizimkinden bir cecik değil de hani. insan alışmış ya abi dua etsene diye. Futbol maçında arayan oldu ya. Dedi abi dizim sakatlandı bir dua eder misin? Dedim kardeşim tut telefonu dizine ediyorum dedim ya. <gülüyor> İnsanlar böyle yani tribe çok giriyorlar hakikaten. Dua istiyorlar yani Sinan kardeş dua etsene diye. Dua et zengin olayım diye. Olanları gördük kardeşim. Allah'ın onlara verdiklerini süslü cümlelerle Allah'tan çalıp cimrilik ettiler. Aslında daha konuşacak çok şey var ama hidayetten nasibi olanlara inanın bu kadar yeter. Bence şunu sorması lazım. Gerçekten vicdanı olan bir adamın batıl dava sahiplerinin içkiye harcadığı para kadar ben Allah'ın yolunda harcayabilirim.